Efendim Derişan Efendim e Döker Radyo Döker e Radyo Döker Radyo'da Perişan Efendim Şiirin Ülkek ve Titrek Çocuğu Şiirin Ülkek ve Titrek Çocuğu Ömer Han'la Damardan Nameler Ömer Han'la Damardan Nameler ö Ömer Han'la da da da da da da damar damardan dan dan nameler nam nam nam nameler nameler Merhaba sevgili dostlar. Ee, sevgili Taşo. Ne oldu abi? Ne demek ne oldu? Şiirle başlayacağım. Artık söylemeden şu ekoyu ver. Of! Of abicim, eko istiyorsun. Anladım abicim. Eee e, verdim abi koyu. Buyur. Ben ben seni dün sevmedim Çünkü dün bitti. Ee, e, sevgili Taşo. Yine ne oldu abi? Evet, sağır mısın? Eko vermedim Sesimi incelttin. Bu ne biçim ses sevgili Tanşo. Bak eyvallah. Hakikaten <gülüyor> ne biçim bir ses abicim bu ya. İncecik çıktı valla. <gülüyor> e, e, neyse tamam abicim e, düzelttim abi. Buyur abi. Ben seni... <gülüyor> <gülüyor> Bak bu güzel. Ben seni dün sevmedim. Çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni ben seni yarın sevdim çünkü, çünkü yarınlar hiç bitmeyecek. Hiç gitmeyecek, <gülüyor> <gülüyor> bitmeyecek. Eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah, eyvallah. eyvallah, eyvallah. <gülüyor> Şiirin ülkek ve Titrek çocuğu Şiiri Ülçek ve Titrek Ömer Ömerhan'la Damardan Nameler Ömer Han'la Damardan Nameler e Tekrar merhabalar sevgili dostlar Ömer Han'la Damardan Nameler programımızda Ben sunucunuz ve yapımcınız Ömer Han Sevgili asistanım, biricik dostum Kader arkadaşım Tanju Eyvallah abi Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz Kucak dolusu ''Öbek, öbek, sevgiler'' diyoruz. ''Öbek ve göbek, iki eski dost...'' Karnıbahar da onların üvey kardeşi, üvey kardeşi...'' ''Eyvallah'' Eyvallah abicim de, yalnız ben anlamadım ya. ''Öbek, göbek'' tamam da, Karnıbahar'ın ne alakası var şimdi bununla? Tabii ki, tabii ki sevgi. Sevgi mi? Evet Tanju, unutma ki... Karnabahar ve Sevgi iki eski dost... Brokoli de onların... üvey kardeşi. üvey kardeşi. Eyvallah. Helal olsun abiciğim ya. Sevgi ile brokoli'yi de ilişkilendirdin ya. Helal olsun yani ne diyeceğim bilmiyorum abiciğim ya. Sevgili Tanju... E, karnabahar'ın... Karnabahar'ın hikayesini bilir misin? Ee, e Bilmiyorum abiciğim. Bir gün... Karnabahar'a sormuşlar. Ne sormuşlar abi? Karnıbahar demişler. Adın, adın ne komik. Ne demek karnıbahar? Senin karnın bahar mı? Bu ne biçim sebze ismi? Karnabahar da demiş ki... Ne demiş abi? Pırası olmaktan daha iyidir. Daha iyidir. Daha iyidir demiş. <gülüyor> Vay be. Ne acıklı konuşmuş abicim ya. Ya sen de nereden buluyorsun bunları ya? Çok duygulandım abicim ya. Yani Karnıbahar anlatırken bile insanları ağlatabiliyorsun abicim ya. <gülüyor> evet sevgili dostlar. Tabii hayat bir manav dükkanına benzer. Kimimiz bu manavda pırasayız. Kimimiz karnıbahar. Önemli olan hormonsuz olabilmek ve GDO'lu besinlerden uzak durabilmek. Hormon ...ve GDO iki eski dost... ...domuz gribi de onların yan etkisi... ...yan etkisi... Of, oh, of oh, oh, abiciğim ya... ...sana bir kere daha hayran oldum abicim ya... ...yani manavdan girdin, karnabahar dedin, pırasa dedin... ...GDO'lu gıdalara gem bir anda domuz gribine çare öğrettin... ...helal olsun Vallahi abiciğim ya... Estağfurullah... Yani, ...yani hem esprilisin hem duygusalsın... ...hem de bilim ve tekniksin abicim ya... Eyvallah, ee... eyvallah sevgili Tanju... Bilim ve teknik dedin de... Ne geldi yine abicim aklına? Bilim ve teknik iki eski dost. Gelişim Haşet'te onların övey kardeşi, övey kardeşi. Zahin gelişim haşeti bilir misin sevgili Tanşo? Gelişim Haşet mi? O ne abicim ya gelişim haşet? Yani abicim gelişim haşet değil de gelişmiş haşeret olabilir mi bu? ...hani abicim haşeret yani... ...hamam böceği haşereti falan... ...yani ondan diye düşündüm. <gülüyor> ne oldu abi ne gülüyorsun? Sevgili Tanju... ...hiç güleceğim yoktu. Gelişim haşet... <gülüyor> ...haşeret... Evet. ...yani sen de... <gülüyor> Ama yani ne bileyim aklıma öyle geldi. Gelişim haşet sevgili dostlar... ...sevgili Tanju... ...benim yaşımda olanlar bilir... ...bir ansiklopedi... ...ana Britanika... Meydan Larus gibi bir ansiklopedi. Ne bileyim abicim yani ilk defa şu anda senden duyuyorum yani. Hey Kedi Günler! Fasikül fasikül biriktirir, cilt yapardık. Sonra, sonra ciltleri biriktirir, kütüphanemize koyardık. Ve onlarla dönem ödevi yapardık. Cilt ve fasikül keski dost, ansiklopedi de onların ...biriktirilmiş hali... Eyvallah... Vay be... Meğer eskiden neler varmış abicim ya... ya. Şimdi yok abi böyle şeyler... ...ansikopedi falan biriktirmek... Şimdi CD'ler, DVD'ler var abi... ...her şey onlara kopyalanıyor yani... Şiirin ülkek ve titrek çocuğu... Şiirin ülkek ve titrek çocuğu... Ömer Han... Evet sevgili dostlar... Ömer Han'la Damardan Nameler... Ömer Han'la Damardan Nameler programında... ...Ömer Han ve Asistan'ın... ...tanşu ile olan birlikteliğiniz... ...devam ediyor... Ne diyoruz? Ne diyoruz abi? Şiir. Şiir diyoruz. E şiir demeyelim abicim yalnız ya. Niye? Abicim süremiz bitti ya. E yavaştan vedalaş istersen. E, e, pekala pekala sevgili dostlar. Zaman ne kadar da çabuk akıp gidiyor değil mi? Evet şiirle vedalaşalım hemen. Evet abicim. Hemen kısa bir şiir. Bir yeni yıl şiiri sevgili Tanju. Aa doğru yeni yıl geldi abicim değil mi? Yeni yıl bütün insanlara mutluluk barış getirsin diyoruz. Amin. Eko ee, alayım sevgili Tanju. Eko ee, tabi tabi olmazsa olmaz. E ee, buyur abi. Eski yıl Eski. Sona, erdi. sona erdi. Yepyeni, bir yıl, Yepyeni bir yıl geldi. Geldi. Yeni yılda hep birlikte. Yeni, hep birlikte. Birlikte. yeni yılda hey hey <gülüyor> Yeni yılda hep birlikte yeni yılda hey hey yeni yıl yeni yıl bizlere kutlu olsun yeni yıl, yeni yıl yeni yıl sizlere sizlere kutlu olsun kutlu olsun kutlu olsun kutlu olsun Abi ya hayatımda duyduğum en duygusal yeni yıl şiiriydi bu ya. O kadar etkilendim ki bu şiiri şarkı yaptım abicim şu anda. Söyleyeyim mi? Ne? Şarkı mı yaptı? Evet abicim şarkı yaptım sen söyleyince şiiri. Pekala sevgili Tanju. Hay hay ne demek. Buyur bakalım göreceğiz. Evet Tanju. <gülüyor> iptız iptız iptız iptız iptız iptız iptız iptız iptız. Eski yıl sonra erdi yepyeni bir yıl geldi. Iptız iptız iptız iptız eski yıl sonra erdi yepyeni bir yıl geldi. Iptız ıptız ıptız ıptız Yeni yılda hep birlikte Yeni yılda hey hey Yeni yılda hep birlikte Yeni yılda hey hey Iptız ıptız ıptız ıptız Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl Bizlere kutlu olsun Yeni yıl yeni yıl yeni yıl yeni yıl, yeni yıl Bizlere kutlu olsun Iptız e, e, Çok güzel sevgili Tanşu e, Müzik de yapmışsın <gülüyor> Rejim yaptım abicim altına Gerçekten çok tebrik ediyorum Gerçekten çok güzel <gülüyor> Güzel dedim mi abicim çok tebrik ediyorum sevgili dostlar, sevgili Tanju. Senden yeni besteler, yeni şarkılar bekliyorum. Konağım Meryem abicim her programda yeni bir beste, yeni bir alt yapı, bir ev şarkı. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Şiirin ülkek ve titrek çocuğu. Ömer Han'la damardan nameler. Ömer Han'la... Perişan FM. Perişan FM. Türkiye Radyo'nu, Türkiye Radyo'nu, Türkiye Radyo'nu, Türkiye Radyo'nu, Perişan Efe'nin. Perişan Efe'nin şimdilik kadar Perişan Efe'nin. Her gün çift saatlerde yalnızca ya Dünya Radyo'lu. Yazan Ben Umar Pekin, oynayanlar Ben Umar Pekin, Mustafa Sarıtaş, teknik yapım Ben Umar Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyiciler.